Bismillahirrahmanirrahim 664 47 41 İnnel hamdalillah nahmiduhu wa ve wa nastaghfiruhu wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Men yehdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la shareeka lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا تقول الله قد قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الزوجة فذمت من رجال كثير ونساء وتقول الله الذي تسألون به والرحمن إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله يقول قبل صدقا يصلح لكم أعمالكم ويافي لكم ذنوبكم Vermeyen Allah ve Rasulü Hocası, Fırdı Fırdı Ağzıma. Ama ben, Fasıgat Hadis, Kalamu Allah, Muhterem Hadis, Muhammed, Sallallahu Aleyhi Vesselam, Şerl Umuru Muhtesatı, Ve Her Muhtesat Beda, Ve Her Beda Değerli kardeşlerim bu haftada, İnşallah Kur'an-ı Kerim'in Hazretlerinden bahsedeceğiz. Bir haftalık bir konu Ondan sonraki haftaya başka bir konu inşallah Evet Kur'an-ı Kerim'in fazileti Allah Azze ve Celle Suresi 23. Ayet Kerim'de Bakın ne buyuruyor Allahu nezzele ahsenel hadid Kitaben Müteşabihan metaniye Allah sözün en güzelini indirmiştir Kitaben kitap olarak, Metaniye Şimdi, Müteşabihan Birbirine benzer ve letaniye, tekrar edilir. Yani hükümleri, vaatları ve vaidleri, tehditleri, Kur'an'ın tehdidi, azapla, gerek dünya azabıyla, gerekse ahiret azabıyla olan tehdidi, vaadı, hem dünyada hem de ahiretteki vaat ettiği şeyler, Allah Azze ve Celle'nin vaatleri, ahirete yönelik, cennete yönelik vaatleri, devamlı tekrar edilir. Olaylara göre, hadiselere göre, kavimlere göre vesaire. Allah azze ve celle böyle bir kitap indirdi. Birbirine benzer mesela tekrar edilen. Bunun birçok hikmetleri var. Tekrar et ettikçe, okudukça insana açılır. Başka bir açıdan yaklaşmayın sağ. İnsanın böyle fehminde, anlayışında bir genişlik meydana geliyor. Ve bunun neticesinde de bakın ne oluyor biliyor musunuz? تَخْشَعِرُّ min هُجُلُّدُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerinden korkanların derileri böyle harekete geçer. Tüyleri diken diken haline gelir. Çünkü öyle bir haberler verir ki Kur'an geçmiş ümmetlerin yaptığı şeyler başlarına gelen işler kıyamet sahnesi, kıyametin kopuş anı o dehşet, kıyametten sonraki hal, insanların hesaba çekilmesi, o hesaptan sonra insanların karşılık göreceği yerler cennet ve cehennem. Bunun neticesinde işte Rablerinden korkan kimselerin derileri ayağa kalkar, ürperir. Thumme telinuhum, thumme telinu cüluduhum. Ve Sonra onların o Rabblerinden korkan kimselerin derileri ve kalpleri Allah'ın zikri ile yumuşar. Allah Azze ve Celle'nin zikredilmesi, Allahu Teala'nın ayetlerinin okunması ile yumuşar. Pamuk gibi olur. Onlar Rahman'ın kullarıdır. Onların üzerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman hemen secdeye kapanırlar diyor. İsrar sonrasında. Bu neden işte kalplerinin huşu du duyması, kalplerinin yumuşaması ve harekete geçmesi neticesinde oluyor. Ver ki Huda Allah yehdi bir hime İşte bu Allah'ın idaresidir. Yani bu kitabın tekrar edilen sözleri, vaatleri, hükümleri, kıssaları neticesinde. Rablerinden korkan kimselerin Allah'tan korkan kimselerin böyle derilerinin kalplerinin yumuşayıp harekete geçmesi, iman ettiklerini adeta ilan etmeleri Allah'ın hidayetidir. Allah Azze ve Celle hidayetidir. Allah Azze ve Celle yol gösteriyor. Allah Azze ve Celle o kimseye nimet veriyor, lütuf veriyor, ihsanda bulunuyor demek. Ve yüddülü Allah da kimi saptırırsa Yani bunların neticesinde Allah Azze ve Celle Kimi saptırırsa Ona hidayet edici hiçbir kimse yok Allah'ın dışında Hiç kimse ona artık yol gösteremez Karanlıklardan Dalaletten Sapkınlıktan onu kimse kurtaramaz Ona yol gösterecek ışık tutacak, önünü açacak hiç kimse yok Subhanallah. Demek ki Kur'an'ın faziletlerinden biri kalplerin yumuşaması, derilerin yumuşaması, Allah'ın hidayetinin belirginleşmesi ve o hidayete tabi olur. Bunun neticesinde de Allah'ın vaadinin hak edilmesi. İslam suresi 9. ayet kerimede اِنَّ هَذَا الْقُرْعَانَ يَهْدِي لِلَّتِهِ Muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola iledir. Yani Kur'an üzerinde başka bir doğru yok. Kitap ve sünnetin üzerinde başka bir doğru yok. Başka bir metot yok. Başka bir menhec yok. Kim ne derse derse. Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, sahih hadisleri üzerinde başka bir metot yok. İnsani hidayete edirecek, insanı hem bu dünyada hem de ahirette mutlu mesut edecek başka bir yol var. Ve bu Kur'an müjde veriyor. Kimlere biliyor musunuz? Salih amel işleyenlere. Yamlıun esalihat. Ne müjdesi veriyor? En lehum ecran kibira. Onlar için büyük bir ecir olduğuna, büyük bir ücret olduğuna dair müjde veriyor. Allah Azze ve Celle iman edenleri hem bu dünyada hem de ahirette müjdelemiştir. Yani dünya ve ahiret sevabıyla müjdelemiştir. Dünya ve ahiret mutluluğu ve saadetiyle müjdelemiştir. Subhanallah. Kur'an'ın başlı başına fazileti aslında sayılamayacak kadar çok. Saatler alır, belki günler alır. Ama bununla beraber biz e, muhtasar yaparak yani kısaltarak söylüyoruz ve Kur'an'ın okuyucusunun Kur'an'ın amel edicisinin faziletine yani Kur'an'la alakalı başka şeylerin faziletine onlara da değinmek zorundalar. Allah Azze ve Celle bakın Araf suresinde ne diyor? Ve Nedeni Nesku ne bir Kitap ve Aqamul yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve onunla amel edenler hakkında geliyor bu ayet-i kerime ve gelecek hadisler. Allah'ın kitabına sımsıkı tutunanlar, Allah'ın kitabına tutunanlar ve aqamussalah namazı kılanlar. Namaz en büyük ayıraç, namaz en büyük aç Yani bir insanı diğerinden ayıran en önemli alamet işaret. Namaz olmadığı zaman, kişi namaz kılmadığı zaman Allah Korusun, kafirlerden, ayrı müşriklerden olma ihtimali söz konusudur. Bu hükmen değil, bu korkulma yönüyle. Yoksa bir insan namaz kılmadığı zaman, hükmen alaylıkla kafirdir denilmez. Bu hususta usuller var. Ama onlardan olması. Onlardan olması yönüyle korkulur. Allah korusun. Yani namazsız bir Müslüman düşünülemez. Mutlaka namaz olacağım. İmanın göstergesi, imanın hayata geçirilmesi, ispatlanması namaz Evet, Allah'ın kitabına tutunanlar, namazı kılanlar, kılan kimseler, اِنَّا لَا نُودِيَا Biz, biz, Islah edicilerin ücretini zayi edecek değiliz diyor. Bunlar aynı zamanda ıslah ediciler. Islah edici kimseler, subhanallah. Yani Kur'an'la amel eden, namazı kılan ve onun emirlerini yerine getiren, ıslaha çalışan kimseler. Hepimizin bir ıslah görevi var. Hepimizin bir ıslah görevi var. Nefsimizi ıslah, işimizi ıslah, ailemizi ıslah, etrafımızdaki Ticaret ehli olan kimseleri yani ticaretten dolayı karşılaştığımız kimseleri ıslah her yönüyle bir ıslah sözgüdüdür. Yer yüzünde Allah'ın ıslah edici kulları olmak zorundadır. Şu mekanda, şu ortamda ve şu bendede. Biz ancak bir ıslah ediciyiz. Bundan başka çabulum. Ancak ıslah edici. Vurucu, kırıcı, ondan sonra dökücü değil. İslah edici olmak durumunda. İslah, bu çok önemli. İslah neyle olur? Hilimle olur, yumuşaklıkla olur. Güzel sözler söyleyerek, bağırarak, çağırarak, ağzı bozarak, kötü sözlerle, hakaret ederek küfre, ederek, küfre nispet ederek olmaz. İslah edicilik çok önemli. Allah Azze ve Celle, ıslah edicilerin ecrini zayi etmeyeceğini söylüyor. Allah bizi ıslah edicilerden yapsın. Ebu Musa radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Kur’anı okuyan ve onun amel eden Müminin misali bir portakal gibidir. Portakal. Onun hem tadı güzeldi, hem de kokusu güzel. Gerçekten öyle. Böyle güzel portakalları şöyle düşünün aklınıza getirin mutlaka yemişinizdir. Allah’ın bir nimeti. Tadı güzel, insana yani böyle güzel bir tat veriyor. Aynı zamanda kokusu da var onun. Birçok şeye kullanılır o portakalın kokusu. İnsan onu şöyle taze taze açıp da soyduğu zaman mesdolur adeta. Peki, Kur'an okumayan müminin misali o da hurma gibidir diyor. Kokusu olmayan tatlı bir hurma gibidir. Yani her halükarda mümin değerli ama Kur'an okuyan daha değerli. Kur'an üzerinde duran daha değerli. Münafığın misali ise münafık kimse? Emanası Kur'an okuyor. Bakın münafık da Kur'an okuyor. Allah-u Ekber. Oku. Münafık da münafık kimseye gösteriş yapan. Ama bununla tabi kast edilen hakiki münafık. Yani e müminlere karşı iman ettiğini söyleyen ancak iman edenlerin, müminlerin gayrisinde, başka yerlerde inkar eden kimseler. Bunlar da Kur'an okuyorlar. Bu Kur'an okuyan kimse de reyhan, otu gibi diyor. Mefesleyen otu diyor. Onun çok güzel bir kokusu vardı. Biz memlekette yetiştiririz mesela reyhan. Onu dokunduğun zaman çok güzel bir koku yayar. Ama tadı acıdı. Sadece görünüş. Bakın ne kadar güzel. Subhanallah. Aleyhissalatü ve sellem misaline bakın. O kadar güzel, isabetli, o kadar <gülüyor> yerinde bir misal veriliyor ki tam munafi anlatıyor adeta. Tam munafi. Çünkü yani görünüşte bir güzel bir kokma var. Ama arkasından, peşinden eğer onu üzerine varacak olsan, tadacak olsan, onunla meşgul olacak olsan bir acılık gelecek. Hakikati acı çünkü. İşte buna benzetiyor. Münafık. Kur'an'ı okumayan münafık misaliyse bu da ne gibidir? Ebu Cehil karpuzu? Ne tadı, ne hayır var, ne kokusu. Yani herkesi de acil. Bizi ilgilendiren, konumuzla alakalı kısmı, Kur'an'ı okuyan ve onunla amel eden kimse. Hem tadı güzel oluyor bunun, hem de kokusu. Her yerinde bir güzellik var. Bakın Kur'an <gülüyor> ehli, deyip geçmeyin. Ebu Davut'ta gelinen sahih bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kur'an Kur'an hususunda ma mahir olan, hafız kimse, onu okuyan ve onun hükmüyle amel eden kimse, adil imam kimse, adil yönetici imam olan kimse, bir de İslam'da şeyhliğe ulaşmış, yani yaşlılığa ulaşmış, saçı sakalı ağarmış kimse. Bunlara saygı göstermek Allah'a saygıdır Subhanallah. O yüzden bizim ülkemizin insanları Kur'an e, hafızlarına önem verildi. Ama maalesef maalesef Kur'an hafızları bunu hakkıyla taşıyamamıştı. Sadece Subhanallah böyle ağızdan okunan bir Kur'an haline gelmişti. O kalplere inmemiştir genel olarak. Böyle Allah Azze ve Celle bu musibetten korusun. Çok güzel ezberliyor, Çok güzel okuyorlar. Takır takır okuyorlar. Takılmaksızın. Ama bakıyorsun hayata geçmemiş. İşte hayata geçtiği zaman onun hükümleriyle amel edildiği zaman ona saygı gösterilmesi gerekiyor. O çok değerli bir insan. O çok değerli bir insan. Allah Azze ve Celle bizi ve evlatlarımızı öyle değerli insanlardan kılsın. Kur'an'ı öğrenmenin, öğretmenin faziletine gelince, Ali İmran suresi 79. ayet-i kerime Mâ kâned-i beşerin eyyü'tiyahullâhil kitâbe vel hukma vel nubuvâ Allah, bir beşere kast edilen Rasul, yani Peygamber, bir Rasule bir Peygamber'e kitap hüküm ve nübüvvet yani peygamberlik vermiş ol, olmasın ki femme yaqula linnasi kunu ibaderli sonra da o peygamber mündunilla Allah'ın dışında bana ibadet edin bana ibadet edin insanlar için bana ibadet edin asla demin velakin kunu rabbanina velakin rasuller peygamberler şöyle derler ne derler kun rubbaniyye bima kuntum tuallimun tuallimun el kitabe ve bima yani kitabı okuyup öğrenmeniz ve onu öğretmeniz sebebiyle rabbaniler olun Allah dostu kimseler olun rabbani insanlar olun Allah'ın hakkını yerine getiren Allah'a itaat eden kimseler olun Buradaki fazilet ne ayet-i kerimede onun kitabını okuyan, öğrenen Tedrosu ve tuallimun ve onu öğreten kimseler. Onun faziletinden bahsediyor. Hadis de çok açık. Osman radıyallahu anh rivayet ettiği hadis hepinizin malumu. Hayrukum men taallemen Kur'ane ve alleme. En hayırliniz Kur'an'ı öğrenen ve öğreten. Herkes nefsini muhasebe etsin. Ne kadar Kur'an'a yakın. Ne kadar Kur'an yaklaşıyoruz, ne kadar Kur'an'dan nasip alıyoruz, okuma, anlama, geliştirme adına. Burada biliyorsunuz her çarşamba Kur'an dersi oluyor. Birçok insanın Kur'an hususundan zayıflığı olduğu halde katılmıyor. Katılanlara bir sözüm yok. Veya başka yerlerde Kur'an adına ne yapıyoruz? Ne kadar okuyoruz günde? Ne kadar ezberi yapabiliyoruz? Şimdi bakın okuma ve ezberleme ile ilgili hadisler gelecek. O zaman biraz daha net anlaşılacak mevzu. Diyor ki, Kur'an'ı mahir olarak okuyan kimseler hakkında, Kur'an'ı mahiren, yani <gülüyor> bir nevi Hafız Kimşe'nin fazileti, Ayşe radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı mahir bir şekilde okuyan, maharetli bir şekilde okuyan kimse şerefli elçilerle beraber. Allahu akbar. Melekler kastediliyor, Şerefli elçilerle beraber. Kur'an'ı zorlanarak, böyle kekeleyerek, zorlanarak kendisine zor geldiği halde okuyan kimse ise ecir vardır. Yani her halükarda Kur'an'ı okumaya ecir var. Kur'an'ı okumaya sebep Hatırlayın aleyhissalatü vesselam Elif, lam mim bir harf demiyorum. Elif bir harf, lan bir harf, mim bir harf. Hepsi de bir on sabah vardır. Boş saatlerde, boş zamanlarda işten çıktığımızda tatil günlerimizde Kur'an'a yönelim. Kur'an'dan nasibimiz olsun mutlaka. Gerekirse bir çizelge yapın, bir defter tutun. Bir hafta boyunca veya hatta bir, bir ay boyunca ne kadar okudum, ne yaptım. O zaman insan görecektir kendisini. Bakacak ki bir ay sonra Kur'an'dan sadece bir sayfa okumuş, misal. Korkmuş bir şey. Ama bir ay boyunca, bir ay boyunca mesela <gülüyor> diyelim ki 50 sayfa okudu çalışan bir insan için çok değerli. Şöyle hakkını vererek tertil üzere, varat telil Kur'an'a Kur'an'ı yavaş yavaş tane tane okuyun. Bunun sevabını elde etmez misin? O okuduğu harfleri bir saysın. Bir sayfadaki harfleri sayın bakalım. Kaç ya? 300 tane'den aşağı harf yok ki. 310 aşağı harf. Ya bu kadar basit elde edilebilecek bir ecir. Bundan daha güzel ne olabilir? Eğer bir de o zorlanarak okuyorsa bir insan ikiyle çarpacak. İki ecir var ya. Onun için bunu pas geçmeyelim. Allah için. Buna değer verin. Sadece okumak mı? Acip hükümleri hakkında da bilgimiz olması gerekiyor. Ve birçok insanın Kur'an'ın kıssaları ne, Kur'an'ın Kur hükümleri ne, kıyametten ne diye bahsediyor haberi yok. Bu kendimiz özdeleştiriyor. Hep içimizde böyle. Yani bizim kardeşlerimiz de böyle. Durum bundan değil Kur'an'dan uzak. Yakınlaşalım Allah için. Kur'an'ın tilaveti üzere toplanmanın faziletine bakın. Ebu Hureyre radıyallahu gelen bir hadiste bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Meccidler kastediliyor. Ama bununla beraber tabii ki Kur'an eğitimi, Kur'an eğitiminin yapıldığı her yer içinde inşallah keşerlidir. Allah'ın evlerinden bir evde toplanınla ve aralarında Kur'an'ı müzakere ederler. Kur'an'ı öğrenir ve öğretirler. Onların üzerine sakinet iner diyor. Onlara rahmet kaplar ve etrafını da etraflarında melekler çevirir diyor. En büyük zikir, en önemli zikir Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Tabii ki hakiki manada tevhidi gerçekleştiren, imanı gerçekleştiren bir kimse için bu önemli. Hadisin devamında Allah Azze ve Celle onu kendi katındaki kimseler yanında zikreder diyor. Yani o toplulukta olan kimseleri meleklerini anlatır, zikreder. Her kim kimi ameli geri bırakırsa nesebi onu hızlandıramayır diyor. Allah ne demek bu şimdi? Yani bir insan nesebinden dolayı, soyundan dolayı peygamberin soyundan olduğunu iddia ederek, seyit olduğunu iddia ederek yahut da hoca alim çocuğu olduğunu iddia ederek geri durursa, Kur'an'dan geri durursa salih amellerden geri durursa bu hiçbir şekilde ona fayda vermeyecek. Nesebi kendisine hiçbir şekilde fayda vermeyecek. Amelini hızlandırmayacak. Amelini artırmayacak. Yani cahil insanlar hep soylarıyla, dedeleriyle, övünürler kendileri bir şey yapmazlar ya. Her insan kendi, önce kendi neslinde sorumlu. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Saptırıcı, mudillin dediğimiz insanlar müstesna. Onlar başkalarının günahlarını da yüklenecekler. Çünkü başka ayet ona delalet ediyor. Onun için neseble övünmek. İnsanın geçmişiyle ölmesi hiçbir faydası yok. Yahut da kendi nesline taaccüp edip amellerini çoğaltmasının da hiçbir faydası yok. Hep azımsamak gerekiyor. Yaptığı ameli az görecek insan. Azımsayacak. Eğer böyle olursa o zaman kendi nesline taaccüp etmez. Büyülenme olmaz, büyüklenme olmaz. Azımsayacak. Allah'ın izniyle daha fazlasını yapmalıyım diye gayret edecek insan. Kur'an'a iltizam göstermek. Özellikle de ezberlediğimiz şeylere karşı. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste hadis malumunuz. Kur'an'a iltizam gösterin. Yani ezberine iltizam gösterin. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor Kur'an'ın hıfzı Kur'an'ın hıfzı bağlı devenin ipinden kop, kopup Sıyrılıp çıkmasından Kur'an'ın hepsinin insandan çıkması daha şiddetli. Yani daha kolaydır manasında. İnsanın ezberlediği şey çok çabuk insandan çıkıp gidebiliyor. Bu sadece ezberlerde değil. Dikkat edin. Kur'an'ı bir müddet okuyup da ondan sonra şöyle bir ay iki ay ara verdiğiniz zaman birçok şey sizden gitmiş olacak. Sadece Okunma, şey Ezberlenmesinde değil. Okunması da aynı şekilde. Bir gün bir haftaya. Bir hafta bir aya. Bir ay ise bir seneye bedel. Yani bir gün e, terk ettiğin zaman neredeyse bir haftaya bir hafta terk etmiş gibi olursun. O kadar unuttuğun şeyler olur. Bir program dahilinde mutlaka okumak gerekiyor. <gülüyor> evet. Benim bir tane tanıdığım amcamız var, yaşlı bir amcamız var, Kur'an kursundan arkadaşım olur. Kendisi 1946'da filan hafız olur, 46'da hafız oluyor. Ondan sonra bunu bir şeye götürüyorlar, cenaze defnine. O zamanlar biliyorsunuz imamların ve müezzinlerin ücretlerini halk veriyordu ve yani bu tür imam, hafız, meznun insanlar halkın gayreti, onların teşviri, onların işte yardım etmesiyle yetişiyorlardı ve maaşları oradan geliyordu. Cenazeye götürüyorlar. Cenazeyi görünce orada korkuyor ve bırakıyor tamamen. Kur'an'ı bırak. Hafız'ı da bırakıyor. Adam hafız olmuş, Kur'an ezberlemiş. 40 yıl böyle devam ediyor. 40 yıl sonra tekrar bana. 40 yıl ne yapıyor? Ne yapacak? Ticaretle uğraşıyor. Alıyor, satıyor, veriyor. Bir sürü elinden mallar geçiyor. Şirketler kuruyor belki de. Kayseri'ye selam veriyor, başka şehirlere gidiyor. Ama dönüp dolaşıyor. Çok önemli bir kazanç, çok önemli bir dünya. Malı elde etmeden, dünyasını ma mamur edemeden Kur'an'a geri dönüyor. Elhamdülillah ki Allah'ın lütfuyla tekrar hafızlığını yedilir. Şimdi de şakır şakır Kur'an okuyor. Ve hayıflanıyor. Vay o geçmiş diyor. Kur'an'la beraber Arapçayı niye diyor. Kur'an'la beraber şunları niye yapmadım? Kur'an'dan ne kadar? Yani neden bu kadar uzak kaldım diyor hayıflanıyor. Ama Allah Azze ve Celle ona lütfetmiş. Şimdi yıllardır yine, belki de 10 sene daha fazladır, her gün Kur'an okuyor. Ezberinden okuyor maşallah. Kur'an'dan yani bir günlük uzaklık bir hafta ebediydi. Onun için hem okuma hususunda, hem ezberleme hususuna gayret etmeliyiz. Yapabildiğimiz kadar. لا يُكَلِّفُ اللّٰهِ نَفْسًا إِلَّا Allah hiçbir nefse gücün yetmedi. Eğer biz ezberlersek, biz okursak çocuk da okuyacak. O görecektir, o da etkilenecek. Yanındaki arkadaşın da göreceksin. Sen mola'da, ondan sonra iş yerinde, tatilde, Kur'an'la meşgul olduğun zaman bu mutlaka etrafa yansıyacak. U evet. Allah'ın ayetlerini düşünmenin fazileti etkilerinden biri ne anlatan bir hadis. Abdullah bin Mesud hadisi radiyallahu anh. Aleyhissalatu vesselam kendisi Kur'an'ı çok güzel okuduğu halde bazen sahabilerine bana Kur'an oku der. Onlardan biri de Abdullah bin Mesud. Diyor ki bana Kur'an diyor Abdullah ibn i Mesud aradı. Resulullah Aleyhisselatü Vessel. Abdullah ibn i Mesud da Kur'an sana indirildiği halde sana Kur'an'ı ben mi okuyayım? dediğinde Aleyhisselam Vesselam oku diyor. Okuyor. Baştan başlayıp ta ki Nisa suresindeki şu ayet-i kerimeye gelince fekeyf izâ cidnâ min kull ümmetin bi şehid ve cidnâ bike alâ hâulâhi şehidâ her ümmetten bir şahit getiririz ve seni de bu topluluğun üzerine yani bu ümmete şahit getirdiğimiz zaman durum nasıldır ayet-i kerimesine gelince yeter diyor. Dayanamıyor aleyhissalatü vesselam ve ağlama başlıyor. Yani bu ümmet üzere aleyhissalatü vesselam şahitlik yapma hususunda dayanamıyor. Bu ayet-i kerime ona ağır geliyor. Bunun korkusu ile, bunun endişesi ile Yeter diyor. Allahu akbar. Ya bizim halimiz? La ilahe illallah. Allah bizi ıslah etsin. Allah Kur'an'a layık bir ümmet eylesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı mirasa layık ümmet eylesin. Kur'an'ı gece gündüz okuyan, onunla kaim olan kimsenin fazileti, Abdullah ibn Amr, radıyallahu anh'dan, Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste. iki şeye haset edilir diyor. İki şeye haset edilir. Mana, gıpta edilir manasına. İki şeye gıpta edilir. Bir, Allah Azze ve Celle'nin kendisine Kur'an mı verdiği kimse? Kur'an sahibidir. Kur'an'ın süsüne mahirdir. Gerek bu ezberleme yönüyle olsun. Gerekse okuma güzel okuyuş yani olsun vesaire. Kur'an verdiği kimse o kimse bunu gece ve gündüz diyor yerine getir. Onunla kaim olur. Kur'anın o ayetlerinden okur. Gerek namazına gerek namazının dışında. Buna bu kimseye kütaydır. Bir başka birisi ikinci kişi Allah'ın mal verdiği kimse. Bu da gece ve gündüz infak yapıyor. Diyor. Bunlara Bunlara haset edilir. Bunlara gıpta edilir. Niçin? Niçin? Çünkü onların sevabı onların sevabı dağlar kadar. Ölçülemeyecek kadar. Bu kimselere gıpta edilir. Bize de böyle bir imkan verilse Kur'an verilse bize de mal verirse biz de onun gibi harcasak biz de onun gibi Kur'anla amel etsek derse bir insan halis bir niyetle bundan ecir alın. Aynen onların yaptığı gibi ecir alacak. Çünkü başka hadislerde böyle geliyor. Kur'an okurken sesi güzelleştirmeye gelince, Ebu Hureyre hadisinde gelen diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle Kur'an'da teganniye sesi güzelleştirmeye izin verdiği gibi başka hiçbir şeyde Hiçbir şey için izin vermemiştir diyor. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste Zeyyinul Kur'an Kur'an'ı seslerinizle güzelleştirin, süsleyin diyor. Peki Kur'an'ın süslenmesi ne demek? Kur'an'ın süslenmesi öncelikle Kur'an'ın Kur'an'ın tecvidli okunması, tertil üzere okunması. Allah Azze ve Celle وَرَتْتِلِ الْقُرْآنَ تَتِيلًا Kur'an'ı tertil üzere tane tane okuluyor. Tane tane okunması esastır. Sesin güzelleştirilmesine gelince insana verilen kabiliyet ölçüsünde verilen ses ölçüsünde insan ne yapar? Sesini e, tecrübe uygun hale getirir. Güzelleştirir. Yani motomot okumaz. Motomot düz yazdı, okur gibi okumaz. Sesini tekanli ile böyle <gülüyor> şey yaparak tecbide uygun hale getirerek oku. Yoksa bu kast edilen e, karilere özenti değil. Karilerin okuyuşu gibi okumak evet güzel bir şey. Ama sırf onunla, onun okudu, okuduğu gibi okuyacağım diye insanın kendinden geçmesi veyahut da kendini kötülemesi veyahut da yani Allah'ın verdiği nimeti küçümsemesi asla doğru. Allah Azze ve Celle bize bir nimet vermiş. Ses nimeti. Konuşuyor. Amerika'da bir okulda öğretmen soruyor. Dünyanın yedi harikası nedir? Diyor. Öğrenciler yazıyorlar. Biliyorsunuz dünyada yedi harika diye bilinen bir tarz şeyler var. Piramitler var, Çin seti var, bilmem orası var, burası var. Yedi harikalardan sahip. Herkes bir şey yazıyor. Çocuğun bir tanesi bakıyor ki bir şey yazmamış. Öğretmen soruyor. Neden diyor yazmadın sen? Ben diyor hangi, hangisini yazacağını bilemedim diyor. Yani hangi şeyin daha değerli olduğuna tam karar veremedim diyor. Olsun yaz biz seni bekliyoruz diyor öğretmen. Çocuk yazıyor. Bir, göz diyor. İki, ağız, kulak, ağız, burun, el, ayak, Bunlar dünyanın yedi harikasıdır diyor. Subhanallah. Yani göz olmasa, o harikaları, sayılan harika hiçbir şey ifade etmeyecek. İnsan konuşması olmasa, duyması olmasa, yürümesi olmasa, elleriyle tutması olmasa, bundan daha iyi bir harika olabilir mi? İnsan için bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Subhanallah. Belki de temiz fıtra ona bunları söyletiyor. Allah Azze ve Celle nimet vermiş. Bunun değerini bilmek gerekiyor. Yerine getirmek gerekiyor. <gülüyor> Kur'an'ın bütün olarak fazilet olduğu gibi surelerin de ayrıca faziletleri var. Ancak surelerin faziletine delalet eden hadislerin çoğunluğu zayıf ya da uydurma. Sahih sahi olan, doğru olan yani fazilet adına rivayet eden hadisler çok az. Onlardan birkaç tanesini söyleyeceğim. Fatiha suresinin ile ilgili bu Said El Mualla radıyallahu anh ta'ya rivayet edilen bir hadiste Sana diyor Ali Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da en büyük sure, sureyi öğreteceğim diyor. Ve o sureyi o sahabeye öğretiyor. Diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alem. En büyük surelerden birisi de Fatiha suresi. O e, Sebul Metani. Yedi tekrarlanan. Çünkü Hicir suresinde de böyle gelmişti. Ve lafad a'teynake ve lafad a'teynake sebulan el metani vel Kur'an el azim. Biz sana yedi tekrarlananı verdik. Ne demek yedi tekrarlanan? Yani Fatiha suresi yedi ayet ya devamlı tekrarlanır. Her namazda okunu budur. vel Kur'an azm Yani büyük Kur'an. <gülüyor> Fatiha suresinin o kadar çok fazileti söz konusu Başta başlı başına şifa. Başlı başına şifa. Sahabe ne yapıyor? Bir adamı zehirli bir haşara sokuyor. Fatiha ile rukiye yapıyor. Yani Fatiha suresini okuyor. Allah'ın izniyle şifa şifadır. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifan ve rahmetin lil mu'minina ve la yezudu zalimine illa khasara. İsra suresinde. Biz Kur'an'da müminler için şifa ve rahmet olan şey indiriyoruz. Kafirlerin ancak ziyanını artırılıyor. Alimler şifa hem kalpleri hidayet manasındaki şifa diyorlar hem de fiziksel olarak bedensel olarak insan için şifadır Kur'an okunduğu zaman şifa bulur. Gerek manevi hastalıklar, büyü, Allah korusun, Allah sınır, cin çarpması, nazar ve benzeri şeylere karşı gerekse diğer tıbbi hastalıklar arar. Tabii ki öncelikle sebeplere yakışılır. Doktora gidilip ilacın alınması, tedavinin görülmesi. Bununla beraber Kur'an okunduğu zaman da Allah'ın izniyle o şifa bulacak. Çünkü Kur'an'da şifa var. Evet o şifa olan ayetlerin en başında da işte dediğim gibi Fatiha suresi gelir. İhlas suresinin Kul huvallahu ahad suresinin faziletine gelince bir adam devamlı bir şekilde bu sureyi okuyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a soruyorlar. Bir adamın devamlı bu sureyi okuyup <gülüyor> ve Sadığını, yani bu sureyi e, azımsadığını e, aleyhissalatü vesselam haber Ali aleyhissalatü vesselam diyor ki nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte biri bu sureyi sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra 3 defa e, <gülüyor> ihlas felakla beraber okumak gerekir çünkü bu üçü okunduğu zaman Allah'ın izniyle akşama kadar korunuyoruz. Herkese yatarken de ihlas, felak, nas okunduğu zaman şöyle aleyhissalâtu vesselâm yaptığı gibi avucu, avucun içerisinde ondan sonra da üfleyip bunu üç defa tekrar edip vücudu her tarafına elimizin ulaştığı yerlere sıvazladığımız zaman o kimse korunuyor. Yani i̇hlas suresini okuduğu zaman bir insan Sanki Kur'an'ın 3'te 1'ini okumuş gibi selam oldu. yani iki koruyucu felak ve nas surelerinin faziletine gelince Ukbe bin Amur radıyallahu anh ta'nın edilen bir hadiste Geceleyin diyor bu gece diyor indirilen ayetlerden şunlar gibisini görmedim yani kul bir Rabbin falak, kul bir Rabbin bu sureler gibisini görmedim neden bu iki sure koruna ben çocuklara diyorum ki bunu öğretirken taybelere bu sizin kalkanınız bu sure çok önemli iyi, iyi bir zırh iyi bir kalkan bunu iyi okursanız çok iyi bir korunanız çok iyi bir zırhınız olur. ama maalesef bu iki surede çok hata olur. biraz kelimeleri zordu ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu tasih edeceksiniz. Düzelteceksiniz. Birine okuyacaksınız, düzeltirecek, düzeltireceksiniz. Sağlam olacak bu. Bu şeytandan, hasetçiden, cinlerden, insanlardan, üfürük, üfürükçülerden, e, büyü ve sihir yapanlardan hepsinden yani. Ve mahlukat adına ne kadar varsa, bütün hepsinin şerrinden Allah'a sığınmış olun. Bu iki sure çok yüce bir sure. Çok önemli bir sure. Ayrıca bu sureler e, her namazda birer defa. Her namazın arkasında tabii ki ayet-el kürsüden sonra birer defa okunması da yine sünnetten. Sabah ve akşam üçer defa ama e, normal namazlarda da birer defa okunması yine sünnet. Bakara suresinin faziletine gelince Abu Hüreyya radıyallahu gelen bir hadiste evlerinizi kabirler yapmayın diyor. kabirlere çevirmeyin muhakkak ki şeytan içerisinde Bakara suresinin okunduğu evden firar eder, kaçar bir başka hadiste 3 gün 3 gün süreyle yani Bakara suresi okunan eve 3 gün süreyle şeytan girmeyi <gülüyor> Bakara suresiyle kast edilen bir, Bakara suresinin tamamı İki, hiç olmazsa Bakara suresinin baş tarafı Ayetel Kursu ve Amena Rasul. Hiç olmazsa bunların okunması gerekiyor. Ve bunları sesli okuyacaksınız. Sesli. Yani içeride mır mır mır, mır değil. Sesi tokunması gerekiyor. Dışarıya sesinizi vereceksiniz. Esası olan bu? Demek ki burada bir hüküm daha var. Kabirlerde, kabirlerde Kur'an okumak esas değil. Asıl değildir. Evlerde, mescitlerde, okullarda okunur Kur'an. <gülüyor> Kabristanlı e, aslı, yani orada yapılması gereken şey ne? Orada dua. Selam ve dua. Esselam aleykum ahle diyari minel müminine vel müslimine inna inşallah bikum lahikum ilahir. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in dair bir hadis daha Ebu Umame El-Bahali radıyallahu tal rivayet edilen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü şöyle derken eşittim. Kur'an'ı okuyun. Muhakkak Kur'an şefaatçidir. Allahu akbar. Kur'an şefaat, şefaat edecekler diyor. Birçok şeyin şefaatçiliği var. Şefaat hak. Aleyhissalatü vesselam'ın şefaati var. Ama bu şefaatler nerede? Ahirette. Kim için? Allah'ın razı olduğu, Allah'a şirk koşmayan, Allah'ın razı olduğu kimseler şefaat edecekler. Ee, faziletli olan kimseler başta <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam, melekler, şehitler ve ilahi, salih insanlar hadiste geldiği üzere. Kime şefaat edecekler? Yine Allah'ın razı olduğu, şirk koşmayan kimselere şefaat edecekler. Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edecekler. Ve men zellezi yeşveun lehu illa biiznih. Ve men zellezi yeşveun lehu illa biiznih. Onun izni olmaktadır. Onun yanında kim şefaat edebilir ki? Bu ayet-i kerime ve başka ayet-i kerimeler şefaatin hak olduğunu ve ahirette şefaat edicilerin kendilerinden razı olunan kimselere şefaat edeceklerini gösteriyor şefaatle ilgili Müslüm'de uzun uzun hadisler var kitab İman'da iman oraya müracaat edin şefaatul uzma olayına büyük şefaat ve cehennemden çıkarılacak kimseler şefaatle çıkarılacak kimselere orada müracaat edin okuyun Önemli şeyler anlatılıyor. Evet. Diyor ki aleyhissalatü sıra Kur'an okuyun. Muhakkak ki kıyamet günü o sahibine şefaat edecektir. Şefaatçi olarak gelecektir. Ve iki zahra veyn iki tane çiçek manasına iki zahra veyni okuyun. Nedir o? Bakara suresi ve Alimran suresi. Bakara ve Alimran surelerini okuyun. Muhakkak ki onlar kıyamet günü iki bulut Yahut iki göl gelendirici da böyle sıra sıra dizilmiş kuşlar topluluğu olarak gelir ve sahibine karşı sahibine karşı müdafa yapanlar onun hakkını savunanlar Allahu Akbar. Bakara suresini okuyun muhakkak ki muhakkak ki o bereketi getirir diyor. bakara suresi berekete getirir. Bakara suresini terk etmek ise pişmanlıktır, Hüsran diyor. Bakara suresi mutlaka okunsun evlerde. Gerek siz, gerek işte teyipten efendim, radyodan veya bilgisayardan mutlaka okunması gerekir. Hadisin devamında e, Bakara suresine diyor: Walla istati uhal batalah. Ona yani bununla kastedilen diyor alimler. Zaten ravenin bir tanesi açıklıyor bunu. Es-Sahara manasında yani sihirbazlar buna güç getiremez. Gerçekten de öyle. Buna şahit olmuştur. Bakara suresi okunduğu anda sihirbazların pili biter. Hiçbir şey yapamazlar. Sihirlere batıl ol. Sihir asla sihirle çözülmez. Çözemez. Hiçbir kimse çözemez. Sihir yapar ama çözmesine gelince başka bir sihir ya yani. da gerçek manada hakikatte çözüm. Ve büyük günahlarını büyük günah işler. Sihir ancak Kur'an okunmasıyla. Bakara Suresi, Fatiha Suresi, Bakara Suresi, Saffat Suresi, An'am Suresi. vesaire gibi sureler ve ayetlerle de çözülür. Ehlinin yapacağı okumayla, ehlinin yapacağı böyle zikir ve dualarla. Demek ki en önemlisi, bakın burada bu, e, sihirbazlar ona güç yetiremezler diyor. Onun için Bakara suresini evde mutlaka okuma Ömer radıyallahu anh hatırladığım kadarıyla Bakara suresini 8 senede belliyor. Ezberliyor yani, nihayetinde ezberliyorum onu. Ve bitirdikten sonra da ziyafet veriyor. Bakara suresi bu kadar önemli. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rinayet bir başka deste diyor ki sizden biriniz ailesine döndüğü zaman, evine gittiği zaman şöyle büyük, dolgun, şişmanca bir ve hamile aynı zamanda develeri bulmak, onları elde etmek ister mi? diye soruyor sahabelere. Evet diyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bakın. Sizin diyor namazda, namazda, üç tane diyor, üç tane ayeti okumanız, o e, semiz develerden, hamile olan semiz develerden, çok çok kıymetli develerden daha hayırlıdır diyor namazda. Üç ayet okumak. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musunuz? Kur'an'ı ezberleyin demek yani. Allah Kur'an'dan üç ayet ezberleyin. Kur'an'dan bir sure artırın. Ezberinizi artırın. Bu bir salih amel. Bunu yani 3 ayeti bilmeyen bir insan namazda nasıl okuyacak? Allah için Kur'an'dan ezberinizi artırın. Bunu Allah için yapın. Ve bunu namazda okuduğunuz sürece bakın neyle, nelerden hayırlı oluyor. Her sene bir sure ezberleseniz 10 senede 10 tane sure de en azından 10 tane surede, büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre. Ama bu çok az. Ayda bir sure ezberleseniz küçüklerde. Ayda bir sure. Seneye de 12 sure ezber. 30. cüzü bitirmiş olursunuz. Bakın bu ezberlemenin neticesinde Ali Seyyid Resulani diyor ki bakın Abdullah bin Amr radıyallahu anh hadisinde Kur'an sahibine oku ve yüksel. Allahu ekber. Oku ve yüksel denilecek kıyamette dünyada tertil üzere okuduğun gibi, onu da oku. Muhakkak ki senin menzilen, derecen, en son okuduğun ayetin yanındadır. Allahu akbar. Ne kadar ezber yaparsanız, o kadar dereceniz yükselecek. O kadar yükselecek makam. Benim kafam almıyor. Ben yaşlandım. Yok. Bu hikaye. Neden? Allah Allah Azze ve Celle Kamer Suresi'nde tam dört yerde. وَلَا قَدْ يَسَّدْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ Yemin olsun ki biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. i̇bn Kesir rahmetullahi aleyh. Kur'an'ın anlaşılması ve hissedilmesidir diyor. Kolaylaştıran, kolaylaştırılan ne? Bizim için bir de yabancılar için yani Arap olmayanlar için. Bir, okunması. Yahu Üç günde Kur'an öğrenen var. Üç günde Kur'an okumaya geçen var. Kolaylaştırılmış işte. Yemin olsun ki biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hiç öğüt alan yok mu? Kur'an'ın okunması, Kur'an'ın ezberlenmesi, Kur'an'ın anlaşılması kolaylaştırılmış. Allah yemin ediyor hem de dört defa. E öyleyse bize düşen biraz gayet. Biraz kendimizi sıkıştırmak. Allah için bir ayet fazla okumak. Ezberlenmek gerekiyor. Ona göre insan derecesini artırmak istemez Allah Azze ve Celle bu salih amellerden bizi mahrum etmesin. Ezberlediğimiz şeyleri de korunmayı, muhafaza etmeyi nasip etsin. Bu da çok önemli. Yani bir insan bir sure, bir ayet ezberler, ama onu muhafaza etmezse bu sıkıntılı bir durum. Bu sıkıntılı bir durum. Allah korusun. Yani ömür boyu Bakın şöyle bir metot e, söyleyebilirim. Ömür boyu Allah'ın izniyle ne kadar ömrümüz var belli değil. Ömür boyu biz bu Kur'an'ı okuyacağız. Öyle de Okumaya azmetmeliyiz. azmetmedi yani. Böyle bir şey Ö, bu Ömür boyu okuyacaksak neden bazı sureleri, bazı ayetleri ezbere okumayalım? Ömür boyu okuyacağız bunları. Ve o zaman ezberden daha kolay bir şekilde neden okuyalım? Onun için ezberinizi artırın. Allah için bu hususta gayret gösterin. Eğer biz gayret gösterirsek, adım atarsak mutlaka etrafımızdaki kimseler de bize bakarak hareket edecekler. Bu bir yar yarış. Festebukul <gülüyor> hayrat diyor Allah Azze ve Celle. Hayırda yarışın. Hayırın kapıları çok. Hayır kapıları çok fazla. Kur'an bunlardan biri. Konumuz Kur'an olduğu için sadece Kur'an'dan bahsediyoruz. Konumuz Kur'an'ın fazileti olduğu için. Hayır kapılarının en başından biri de Kur'an. Kur'an'ın anlaşılmaya çalışılması, öğrenilmesi, öğretilmesi, ezberlenmesi vesaire. Allah Azze ve Celle bunlardan mahrum etmesin bizi. Allah Azze ve Celle bizi, annemizi, babamızı ve çocuklarımızı bağışlasın. Onları İslam'a hidayet etsin. Bizimle beraber tüm iman eden kardeşlerimizi dünyanın her bir köşesinde iman eden, mücadele eden İslam için, Allah için, din için gayret eden kardeşlerimizin gayretini artırsın. Onlara yardım etsin. Gök ve yer ordularıyla onları desteklesin. Allah Azze ve Celle geçmişimize rahmet etsin. Onların günahlarını aff eylesin. Onların kabirlerini geniş eylesin. Hastalarımıza şifalar nasip etsin. Ve bizleri bağışlasın. Bizlere cenneti Nasip etsin. Firdevs cennetini nasip etsin. En yüksek menzileleri, dereceleri elde etmeyi nasip etsin. Subhaneke la ilahe